Boş, yaşam için teknoloji. Hoş geldin yeni yıl. Ancak maalesef haberlerimiz pek iç açıcı değil. Sanıyorum bu haberleri iyiye çevirmek için çok çalışmak, örgütlenmek ve basiretli siyasetçileri iş başına getirmek gerekiyor. Evet, haberlerimizle devam edelim. Yeşil Gazete'den Bora Karatepe, Tom Filfoot'ın Guardian'da yayınlanan Geydoğlu süper zararlı otlarla ilgili makalesini çevirdi. Makaleye göre Geydoğuk kabusunun başrolündeki... Monsanto çok uluslu şirketinin ürettiği genetiği değiştirmiş tohumlarla geleceği düşünülen tarımsal devrim ters tepti. Zira Geydoğlu ot zehri yani herbisit kullanımını azaltmıyor, arttırıyor. Monsanto tarımda genetik mühendisliğin ürünü olan bir dizi tohum ile devrim yapacağını açıkladığında beklentiler bu teknolojilerin ot zehri yani herbisit kullanımını azaltacağı yönündeydi. Çünkü çiftçiler daha az ilaçlama yapabiliyor olacaklardı. Ancak Washington Eyaleti Üniversitesi araştırmacılarından Chuck Benbrook bunun tam tersinin olduğunu gösterdi. 16 yıldır piyasada olan glifosfat ot zehri Roundup pek çok otu öldürüyor. Ancak yine Monsanto ürünü olan bu ot zehrinin ayakta bıraktığı süper zararlı otlar en az şirketin kendi zehrine karşı geliştirdiği Roundup Ready kadar dayanıklı. Amerika Birleşik Devletleri üreticiler ise artık GDO teknolojisinin yarattığı bu süper zararlı otlarla nasıl mücadele edeceklerini pek de bilemez durumdalar. Türkiye kömür yakıtlı santrallerine düşük enerjili kömür madenleriyle birlikte özelleştirme yoluna gire dursun, Bolivya iki İspanyol elektrik şirketini kamulaştırdı. Cumhurbaşkanı Evo Morales, İspanyol Iberdrola şirketinin iki alt kuruluşunu kırsal alandaki müşterilere elektriği yüksek fiyattan satmakla suçluyordu. Yani çiftçilere. Morales, kırsal alanlarda yaşayanların, şehirde yaşayanların nazaran elektrik için üç kat fazla para verdiğini söylüyordu. Cumhurbaşkanı, ayrıca kararnamesinin enerji meselelerine gelince kamu menfaatlerinin özel çıkarlardan daha önemli olduğunu belirten anayasaya uygun olduğunu da sözlerine ekledi. Bolivya Cumhurbaşkanı, bağımsız bir ara bulucunun, 180 güne kadar Iberdrola'nın mallarına karşılık ne kadar tazminat alacağını karar vereceğini söyledi. Iberdrola, Bolivya'nın en büyük şehri La Paz'daki elektrik hizmetlerini işleten Elektropaz'ın %89.5'ına Oruro bölgesine hizmet eden Elfeo'nun da %92.8'ine sahiptir. Tabii önemli olan Fosil yakıtla işleyen bütün santrallerin kapatılması bu konuda Bolivya Türkiye'ye kıyasla ekolojik anayasasıyla birlikte önde hatta dünyada öncü konumda diyebiliriz. Uçabilen en büyük kuş türlerinden biri olan toy kuşunun popülasyonunun hızla azaldığı ve bu türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ersin Yücel kuşların göç yollarının kesiştiği bir nokta olan Sakarya Nehri'nin kollarından Seydi Suyu ve Aliken'in ilk bahar ve kış aylarında taşkınlar yaptığının, bölgede oluşan geniş çayırlıklar ve bataklıkların ise toy kuşunun en önemli ve yoğun popülasyonunun bulunduğunu kaydetti. Suyu tükenme tehditkesindeki kuş türünün Aliken'de yaklaşık 60 adet yuvası olduğunu belirten Yücel, toy kuşunun yaşam alanının koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Profesör Yücel bunu söyledi ya, orada taşkın ovası var ya, ne güzel dedi ya, hemen oraya bir baraj, bent yapar taşmasını önlerler. Ne de olsun... Taşkın'ı önlemek toyları korumaktan çok daha önemli. Hatta 120 toy kuşundan mı bahsedildi? Oraya kanunsuz avcılar da doluşur. Koruma olmadığına göre baraj yerine tüfekler bitirir işi. Evet İzmir'de Bergama'da Kozak Yaylası'nda yapılmak istenen altın işletmeciliği ile ilgili görülen iki ayrı davada Koza Altın Şirketi ile çeviriciler karşı karşıya geldi. Ege Çep Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odalar Birliği'nin TMOB'un bazı odalarını açtığı davada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koza Altı'nın yanında yer aldı. Aylar önce dolan ovacık altın madenini birinci atık havuzu kapasite artışı için verilen ÇED izninin iptaline ilişkin davada Koza Altın şirketi genel müdürü Hayrettin Öğüt'ün korumalığını yapan Ersan Var'ın Evrensel Gazetesi'nde yer alan itirafları delil olarak mahkeme tarafından kabul edildi. Var itiraflarında yağışla taşan atık barajında güvenlik amacıyla yüzdürlen ördeklerin siyanür zehirlenmesi nedeniyle sürekli değiştirildiğini söylemişti. Davalar hakkında bilgi veren avukat Arif Ali Cang'ı, Kozak Yaylası'ndaki altın madenleriyle açılan dört davanın üçünde yaşam savunucularının kazanmaya çok yakın olduğunu çukur alan madeninde dava sürerken iki kez kapasite artışı yapıldığını da kaydetti. Öte yandan HES nedeniyle çevricilerle ...konuşmama cezası verilen Erzurum-Tortum'daki Leyla Yalçınkaya davasının bir benzeri geçtiğimiz günlerde Çanakkale-Bayramiç'te yaşandı. Bayramiç'e bağlı Karaköy köyünden üç genç köylerinin yakınlarında altın madeninin sondaj alanına 3 ay süreyle yaklaşmaktan men edildi. Çansuz Ceza Mahkemesi bu ayın başlarında sondaj alanına giderek altın madencilerine tepki gösteren ve sondaj çalışmalarını durdurmalarını isteyen üç genç hakkında 3 ay adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verdi. Karaköylü gençlere verilen 3 aylık ceza... Hemen ertesi gün hem Karaköy hem de civar köylerde madenci şirket elemanları tarafından asılırken üç gence aradan 20 gün geçtikten sonra tebliğ edildi. Çanakkale Çevre Platformu sözcüsü Hıcinal Bank bu durumu köylere gözdağı vermek olarak yorumladı. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Umarız yeni yılda haberlerimiz bugün verdiklerimizden çok daha güzel olur. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programınız. ısınır. Boş.